su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar: Akgün İlhan ve Nuran Yüce. Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noray Yüce. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Nallıhan ilçesi termik santral projesi, Çayırhan B termik santral projesi gündeme geldi. E, hatta bu projeye itiraz için son gün dündü. Onunla ilgili olarak e, itiraz dilekçesi verilmesi için bir e, etkinlikte yapılıyordu kampanya evet sosyal medya üzerinden. Bugün hem e, bu projeyi konuşacağız hem de genel olarak termik santrallerin kömürlü termik santrallerin hem su varlıklarına hem de doğaya hem topluma nasıl zarar verdiğini konuşacağız. Evet, evet bir konuğumuz var. Önce konuğumuzu tanıtalım. Tema Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler bölümünden e, koordinatörü Özem Katı Söz bizlerle birlikte hoş geldiniz Özem. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Termik santraller meselesine girdiğimizde aslında olay çok boyutlu. Yani su varlıklarına etkisi var, hava kirliliği var, iklim değişikliğine etkisi var, tarıma etkisi var, insan sağlığına etkisi var. Hepsini birden e, dile getirmemiz çok mümkün olur mu? Bu kısıtlı zaman içerisinde bilemiyoruz. Ama e, biliyoruz ki Türkiye'de de termik meselesinde Türkiye'nin hızlı bir atılımı var. Evet. E, uzun yıllardan beridir e, dile getiriyoruz bir yandan. E, işte bu 2023 yılı hedefleri doğrultusunda planlanan e, sayıları değiş. Hı hı. Ee, her projede olduğu gibi büyüklükler ve sayılar hep değişiyor ama ifade edilen kimi yerlerde 80'e ye yakın hı hı. termik santral, yeni termik santral yapımı söz konusu. Bunun yerli kaynaklar kısmında kömürün son damlasına kadar kullanılacağı en yetkili ağızlar tarafından dile getiriliyordu. Ee, bu da yetmeyeceği ve ithal kömür e, gibi şeylere de başvurulacağı söyleniyordu yöntemlere. İşte bunlardan bir tanesi Ankara'nın Nallan ilçesi de çok hızlı bir biçimde evet. de süreci tamamlanan. Termik Aha. santral. Evet hızla tam dediğiniz gibi 2012 yılının Türkiye'de kömür yılı ilan edilmesiyle evet, yani tüm aynen. dünya başka bir yöne doğru giderken başka Hı. bir hani yeni dünya düzeni hayali kurarken biz kömür yılıyla biraz da evet. geriye doğru gitmek suretiyle bir yeni bir çağ döneme girdik. Nallıhan'daki Çayırhan B termik santrali de tam da bahsettiğiniz gibi hızlıca bütün projeleri ÇED olumlu kararlarıyla işte Nazım Mar planı ...planlama kararlarındaki değişikliklerle... ...hızlıca... E, ...devlet tarafından... ...elektrik üretim aşe tarafından... ...bütün Hı. süreçleri hızlıca... E, ...halledilen hatta yani böyle yatırımları kolaylaştırmak adına e, kılçıksız yatırım tabiriyle kılçıksız. E, hayata geçirilen bir proje çaır yani o bölgede zaten aslında halihazırda bir termik santral daha var Hı -hı. Hatırladığım kadarıyla özelleştirenlen termik santrallerden Hı -hı. biri Hı -hı. Bu da onun yanına yeni bir e, sanant evet. e, yeni bir santral olarak e, planlanıyor e, hayata geçirilmesi Hı -hı. planlanıyor diyebiliriz Evet yani, yani bu, şimdi e, pardon. Ee, zaten daha önceden bir şey var burada bir hı hı. hem kömür ocağı hem de bir kömür lütermik santral var zaten e, muazzam zararları olmuş etrafa o küller işte toprağın suyun kirlenmesi bir de üzerine yenisi eklenecek evet. bununla ilgili e, hani daha önceden ders alınmamış üzerine yenisi ekleniyor bununla ilgili e, şey biliyor musun peki hani toplumda nasıl bir e, tepki var oradaki insanlar? Şimdi Ankara'da özellikle e, naz mimar planı ve uygulama imar planının e, da yapılan değişiklikle beraber e, bir Hı. gündem oluştu bu konuyla ilgili evet. e, yani artık Ankara'da termik santral mücadelesinin içine Hı. dahil olmuş bir kent oldu diyebiliriz. Evet. E, en başta bahsettiğiniz gibi bir dilekçe kampanyası yapıldı. Hı -hı. Bundan sonra da özellikle hani Allahan merkezi bu konuyla ilgili daha yerelde ciddi bir gündem oluşmasını bekliyoruz. Tabii hani bir dolu süreç belki aşama kaydedildi, belki yatırımla Hı -hı. ilgili ama gene de yapılacak bir şeyler var. var. Yani hukuki Çok mücadele bir... yerelde organlayalım kesinmez diye. Hı -hı. Evet, biz de böyle <gülüyor> yaklaşıyoruz olaya diyebiliriz. Hı -hı. Yani genel olarak durum bu. Bundan sonra yerelde yapılacak işler neler olacak e, onları da hep beraber planlayacağız ve hayata geçireceğiz. Hı -hı. Şimdi e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sözüydü az önce ifade ettin sen de. E, kılçıksız yatırım demişti. Hı hı. E, bu kılçıksız yatırım e, tabii ki işverenler açısından, e, santralin hı hı. sahibi olacaklar açısından e, kılçıksız bir hale getiriliyor. E, bizler açısından ise e, ekolojik maliyeti çok ağır olan bir projeden bahsediyoruz. Sadece bölge üzerinde değil, genel olarak bakacak olursak iklim değişikliği açısından da e, vahim sonuçları doğuracak projelerden bir tanesi tabii ki bu. Şimdi bu kılçıksız yatırım Közümün e, boyutları ne? Bir, biraz proje hakkında daha teknik bilgiler aktaracak olursan Özlem. Hı hı. Kaç megavatlık? E, ne kadar e, kömür rezervi üzerinde? işleyecek daha doğrusu ee, tabii ki 720 megawattlık bir kömürlü termik santral kurulması planlanıyor 740 hektarlık bir tarım arazi, arazi üzerine bunun yüzde hmm. 63'ü tarım arazisi hmm. ee, kömürü kömür ocağı henüz bu söz bahsettiğimiz çet süreci içinde değildi hmm. çet raporuna göre ...çevredeki kömür ocaklarından hı hı. kömürü alacağı söyleniyor ama hangi ocaklar olduğu ile ilgili bir açıklık ha. getirilmemiş. Hatta bu bir revizyon aslında, Revi, revize edilmiş bir çevresel etki değerlendirme raporu ilk ha. halinde... Ee, oradaki ilk Çayırhan Termik Santrali'nin kömür ocağından kömür hı. temin edeceği söyleniyorken revize edilmiş ve e, hani oradan almayacak. Çünkü muhtemelen yeterli değil. Oradaki kömür hı hı. sadece hala hazırdaki termik santral için yeterli. Ee, onun dışındaki başka çevredeki kömür ocaklarından kömür alacağı ifade edilmiş revize edilen ÇED raporunda. Dolayısıyla böyle teknik açıdan bir takım eksikliklerin e, tutarsızlıkların en azından olduğunu gördüğümüz bir... Ee, ...süreç var. Onun dışında... hani e, adı da su hakkı... ...su evet. anlamında bağlamında nasıl bir... ...etkisi olacağına bakarsak... Evet. E, ...termik santrallerin biliyorsunuz... ...su soğutma suyu diye bir ihtiyacı var. Sistemlerini soğutmak... ...o içerideki buhar döngüsünü sağlamak için... ...soğutma suyu tüketiyorlar. Gene çevresel etki değerlendirme... ...raporuna e, göre... ...saniyede 1656 metreküp... E, daha doğrusu saniyede 460 litre olarak bir miktar var. Soğutma su suyu olarak kullanacağı bir miktar var. Bunu belki kişi başına Türkiye'deki su tüketimiyle karşılaştırırsak. Türkiye'de günde... Bir kişinin tükettiği 216 litre. Yani Hı. ciddi anlamda büyük bir e, su tüketimine neden oluyor termik santraller. Ben i̇ki şey soracağım. E, birincisi aklında. Bu suyu nereden temin edecekler? E, gene çevresel etki değerlendirme raporuna göre... ...yakınındaki 5 kilometre ötedeki Sarıyar Barajı'ndan... ...ve e, Aladağ e, Çayı'ndan temin edici, edileceği söyleniyor. E, Sarıyar Barajı da bir aslında şey elektrik üretmek amaçlı kullanılmış bir baraj ama aslında bu e, bölge işte e, Sakarya Nehri hı hı. bu etraf diğer nehirler Sar Sarıyer barajının olduğu böyle bir hani e, sulak Su havzası hı hı, evet, kombinasyonu var böyle. Yani. ve tam da aslında e, kuş cenneti de nallan kuş cenneti de bu bölgenin evet. e, biraz kuzeyinde dolayısıyla tam aslında bu e, termik santralin e, te su temin edeceği bölge Kuş Cenneti'nin de hemen evet. Değil aslında mi? beslediği Hı -hı. alan yani, evet. değil mi? Evet. Beslendiği alan daha doğrusu. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Ama şey de yok yani kömür rezervleri açısından da yakın bir yer yani ya da ona yakınlarda rezervlerden taşımayı evet. planlıyorlar. Hı -hı. Ama bunu da örneğin maliyet unsurlarına dahil Hı -hı. etmemişlerdir. Hayır. Bu kömürleri nasıl taşıyacaksın? Hı -hı. Bu da bir aslında Hı -hı. hem, tabii, tabii. hem e, ekonomik hem de çevresel bir e, ...maliyeti söz konusu olacaktır... ...ama onda ona ilişkin bir şey yok bir açıklama, diyorsun. açıklama evet, bir getirilmemiş... ...rapordan. Yani sular alınıyor... ...zaten... Bu, ...bu sular alındığı zaman... ...diğer su kullanım hakkı öncelikleri... ...tamamen ihlal edilmiş olacak... ...hem insanların tarım yapma işte... ...hem insanların evet. içme... ...hem işte doğanın ihtiyaçları... ...bunların hepsi ihlal edilmiş oluyor su hakları... Bir de tabii şey var, bu e, termik santral kurulduktan sonra çok muazzam bir kirliliğe de neden olacak. Yani Aynen. o sular kullanıldıktan sonra ne olacak? Hı hı. Soğutma suyu ne oluyor? Onunla ilgili bir bilgimiz var mı? Gene rapora göre bu, bu, aldığı suyu e, kendi, yani aldığı suyu hı hı. kesinlikle deşarj etmeyecek. aratıp kendi süreçleri içinde, prosesleri hı. içinde kullanacağını görüyoruz. E, iddia ediyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> büyük bir e, indi e, Evet yani işte muhtemelen işte kül e, büyük bir e, küll depolama olduğunun evet Hı. bir daha şu an aklımda bir şey yok ama çok büyük bir alanda zaten toplam 740 hektarlık bir alandan bahsediyoruz proje alanından büyük bir küll depolama alanı var onun herhalde işte küller uçmasın diye üzerine sulamak için falan kullanacağı e, suyu da yani biz e, de şarj etmeyeceğiz diye açıkladıkları su olsa gerek. Bunun dışında tabii yani kendi soğutma suyu tüketmesinin dışında hani neden ol, yani neden olacağı hava kirliliğinin de aslında Aynen. çevredeki en başta yüzey sularına bir etkisi Aynen. olacak. Ayrıca anlamında. kömürün yıkanmasında da yani daha doğrusu kömürün termik santralde yakılabilmesi için de su kullanılıyor hı hı. ve en evet. büyük kirleticilerin arasında sayılıyor. Sadece hani termik santralde kömürün yakılması sırasında kullanılan soğutma suyu değil. Evet. E, kömürün yıkanma meselesi de var. E, onu da dikkate almak gerekiyor aslında. Evet yani şimdi Ki, bu kadar... Ama Hı -hı. işte o kılçısız kısmında bunlar hiçbir zaman... Bunlar bizim kılçıklarımız. Zırlatıcı <gülüyor> <Seslatacak> olmadığını <gülüyor> kılçıklar. bilmek lazım. Evet, zaten o kılçıksız e, ifadesi Tam da yani kendi yani termik santrallerin ya da kömürden elektrik üretmenin ne kadar sorunlu bir iş olduğunu e, anlatan da bir İfşeyi ifade aslında. başka bir taraftan. Evet, itiraf eden bir şey. Aynı okursak hani <gülüyor> sağlık maliyetleri, çevresel maliyetleri, işte yeraltı sularına, yüzey sularına maliyetleri e, çok e, sıkıntılı süreçler yaşandığı için hani yatırımcı açısından çekici gelmiyor Hı -hı. kömürlü termik santral yapmak. Hani artık e, rüzgarın, güneşin de hani maliyetlerinin bu kadar... ...düştüğünü düşünürsek... ...Türkiye'de işte enerji verimliliği vesaire gibi... ...konuların potansiyeli yüksek olduğunu düşünürsek... ...artık hani gittikçe kömürün... ...piyasalar açısından... ...normalde... ...tercih edilmemesi gerekirken... ...tercih tam edilmesi için yapılan evet. uygulamalar diyebiliriz bunlar. Bütün pürüzleri ortadan kaldırılıyor... Evet. ...tercih edilsin diye. Ee, hmm. Peki... ...yani bir ara verebiliriz evet... ...şarkı arası İsterseniz. Ondan sonra sula sonra... alanlara geçelim. Aha, aynen. Evet, şimdi Camaron de la Iza'dan dinliyoruz. El Pes Maz del Rio. Su hakkında bu hafta e, kömürlü termik santralleri konuşuyoruz ama özellikle Ankara'nın Nallahan ilçesinde yapılması planlanan Çayırhan Bey Termik Santrali projesinden biraz bahsediyoruz. Tabii tek bir projeden bahsetmekle olmuyor. Türkiye zaten çok büyük bir hamle içerisinde kömürlü termik santraller yapma konusunda. Dolayısıyla bu konuyu ele alıyoruz ve e, stüdyoda bir konuğumuz var. Özlem söz tema çevre politikaları ve uluslararası ilişkiler bölümü koordinatörü. Evet. Şey kısmında bu kılçıksız meselesine takılmıştık biz enerji evet. ve tabi kaynaklar bakanı tarafından ifade edilmişti bu proje özelinde ve diğer buna benzer Hı. projeler içinde aynı şeyleri söyleyebiliyor kendileri yatırımcılara kılçıksız yani hiçbir pürüz yaşamayacağınız işler organize ediyoruz hı hı. anlatan bir terim bu. Buna ilişkin özem aslında bu yatırımların nasıl teşvikler aldığına ilişkin birkaç bir şey söylersen sonra da sulak alanlara geçeriz diye düşünüyorum. <gülüyor> Burada aslında kasıt şu ruhsat sahibi olan elektrik üretim aşı Hı -hı. bu sahaydaki kömürü işletecek ve bu sahadaki kömürden elektrik üretecek termik santrali kuracak firmanın işte lisans çevresel etki değerlendirme süreçleri Hı -hı. imar plan değişiklikleri vesaire gibi süreçlerle uğraşmaması Hı -hı. adına diyeyim tırnak içinde çünkü bunlar biliyorsunuz özellikle çevresel etki değerlendirme süreçleri halkın katılımının ee, hani artık biraz daha insanların kavram olarak e, daha tanıdık e, şekilde süreçlere dahil olmaya çalıştığı işte protestolarla geçen halkın katılma toplantılarının yapıldığı e, süreçler olduğu için yatırımcılar tarafından da yani bu termik santral Aha. yatırımcıları tarafından da sıkıntılı süreçler evet. olarak... E, ...algılanıyor. Belki hatırlarsınız Amasya'daki bir, bir termik santral sürecinde de yatırımcı işte bu çevreciler yüzünden bir türlü Tabii santral yapamıyoruz falan gibi ifadeleri vardı. Dolayısıyla işte yatırımcıların hep bu termik santral yatırımcılarının şikayet ettiği bu süreçleri onlar yerine ruhsat sahibi olan e, e, işte... Kamu kuruluşunun yapan evet. tüm Hı -hı. bu süreçleri tamamlamış bir e, şekilde Valide yatırımcıya e, hazır paket, paket olarak vermesi bunun da bir ötesinde şöyle bir durum var bu proje için. Ee, Geçtiğimiz sene elektrik piyasası kanununda bir değişiklikle yerli kömüre bir alım garantisi Hı -hı. verilmesi gündeme geldi. Ee, açık eksiltme yoluyla bir ihale e, süreci dün e, aslında bu süreçte e, bu santral için tamamlandı. Evet. E, 72 dolardan megawatt saat başına 72 dolardan bir fiyatla başladı. 60.4 e, dolar gene megawatt saat başına bir fiyatla sonlandı. Evet. Yani geçtiğimiz senenin e, 2016 yılının elektrik fiyatları ortalamasının 140 TL olduğunu düşündüğümüzde aslında e, yani piyasanın üzerinde bir evet. kömüre alım garantisi verildi diyebiliriz. E, bakalım bunun, hani bu sene rüzgardan ve güneşten e, elektrik üretmenin maliyetinin ne olacağına göre aslında kömürün yerli kömürden elektrik üretmenin maliyetinin ne kadar yüksek olduğu da ortaya Evet çıkacak bu son dönemde e, daha gündeme gelen bir yöntem aslında bu kamu, kamu e, alım garantisi e, bu otoyollarda da köprülerde Hı -hı. de e, gördüğünüz şey kullanmadığın Çok projede, e, <gülüyor> evet. projede. Ya, yani şirketlere nükleerde de hep Hı -hı. böyle şeyler ifade ediliyor daha doğrusu e, şey Kullanılmayan her şeyin karşılığını devlet şirkete Önceden. vermeyi garanti ediyor. Bunun Türkçesi ise aslında bizim vergilerimizle Tabii. bu kullanılmayan ya da işte geçilmeyen Hı -hı. köprülerin parasını vereceğiz anlamı geliyor. Bu vergisel açıdan da üstümüze büyük yükler evet. bineceğini gösteriyor kılçıksızın bir kısmı burada evet. Şimdi... santraller açısından da evet. yani yenilebilir öncelikli olarak almayacak hı hı. elektrik e, ama e, yerli kömürden üretilen elektriği öncelikli olarak satın evet. alıp hani geri kalanını e, ikinci öncelikli olarak evet. satın alacak yerli ve milli konseptine de çok uyuyor burada <gülüyor> evet. gerçekten de öyle Şimdi bu kılçıklardan biraz bahsettik. Ekonomik kılçıklar. Bir de tabii ekolojik kılçıklar var. O hep bize denk gelen kılçıklar. İşte az önce biraz bahsetmiştik birinci bölümde. Sulak alanlar. Burada çok önemli bir alan var yine. Bir sulak alan. Zaten Türkiye'nin sulak alanları hızla azalıyor. Bir Marmara Denizi büyüklüğünde bir alan zaten. Evet. Son 40 yılda tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Zaten, 2 Şubat Dünya Sulak ha, Alanlar evet. günüydü. Evet. Ee, o vesileyle de çok e, sayıda evet, çevre bebekali, hareketi, evet. dernek e, bu konuda açıklamalar yaptı. Hı -hı. Durumumuzun ne halde olduğunu gösterir nitek de. Ama bu Nallahan Hı -hı. projesi de, Termsantral projesi de e, bir sulak alanın yok olmasına vesile olacak. Evet. Hı -hı. Ee, Nallahan Kuş Cenneti e, mevsimsel bir sulak alan. Ee, kuşlar için bir konaklama alanı. Demin bahsettiğimiz gibi Sarıyer Barajı'nın e, kuzeyinde bir bölge. E, sulak alanlar özellikle aslında bu civa kirliliği e, gibi e, kirliliklerin daha hani etkilediği, o bu böyle kirlilikleri daha hassas bir bölge. Hı hı. E, hem zaten termik santralin bir su tüketen bir e, tesis olmasının yanında neden olduğu hı hı. hava kirliliği de sulak alanlar için ciddi bir tehdit. Evet. Ee, tam bununla ilgili yapılmış da bir aslında çalışma var bunun. Yani termik santralden kaynaklanan hava kirliliğinin ne kadar uzun mesafelere taşındığı özellikle hani civa Hı -hı. kirliliğini iz elementler dedikleri böyle yöntemlerle e, takip edip işte Amerika'nın orta yerindeki bir, büyük bir göldeki kirliliğin Çin'da Çin'de yakılan kömürden kaynaklandığı mesela tespit edilmiş evet. e, dolayısıyla yani sadece Nallahan'daki sulak alanlar değil evet. aslında çok geniş bir e, bölgedeki e, içme suyu kullanma suyu sulama sularının tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz bu ve benzeri projelerle evet, evet şimdi e, şey e, birazcık sulak alanlardan yine bir şeyler söylemek istiyorum Türkiye ile ilgili 14 tane zaten Ramsar alanı var. Hı -hı. E, bu uluslararası bir anlaşma ve sulak alanların korunmasını e, hani garanti altına alan bir şey. Ama normalde Türkiye'de 14'ten çok daha fazla, 135 tane aslında e, olması gerektiği söyleniyor. Bu yetkililerce söyleniyor. Bakanlık rakamları bunlar. Ve çok daha fazla sulak alan, hani başka özelliklere sahip, başka isimler altında klasifikasyona sokabileceğimiz sulak alanlar da var. Buna rağmen hani Korumak yerine biz onları yok edecek hı hı. böyle kömürlü termik santraller işte maden ocakları sadece kömür değil tabii işte mega projeler İstanbul'da büyük şehirlerinin etrafında kümelenmiş olan bu mega projeler bir şekilde biz bunları korumak yerine tam gaz yok ediyoruz biz derken tabii hükümetin aldığı. E, ...kararlar yüzünden bunlar yok oluyor. Sonra da işte çıkıyorlar... ...2 Şubat Dünya Sulak alanları anma gününde... ...işte anma günü diyoruz biz... ...aslında öyle değil... ...Dünya Sulak alanlar günü... E, ...tutup işte şey... ...Veysel e, Eroğlu işte biz bunları koruyacağız diye... bir ...yeni bir yönetmelik çıkarmış... ...o yönetmelik hı hı. 2 e, Şubat'ta... ...özellikle hani seçilmiş bir tarihte... E, ...yürürlüğe girmiş... ...ama bu ne kadar olacak... ...orası şüpheli... ...yani bir yandan kömürlü termik santral yapmaya... ...tam gaz destek olup bir yandan da öyle yönetmelikler çıkarmak Hı. tamamen aslında bir makyaj yapmak gibi bir şey. Onu evet. da bir söylemek istedim ben bu arada. E, bu sulak alanların korunamadığına ilişkin e, örnekleri hızlıca sıralayabiliriz. Evet. Aa, onlara geçmeden olmaz. Onu... Öncesinde özlemin dikkat çektiği bir şey vardı. Yani Nallıhan'daki olacak termik santral sadece o bölgeyle ilgili sorunlara e, yol açmayacak. Çok daha genel sorunlara da yol açacak. Hepimizin e, ortak derdi haline dönüşecek. Evet biz çevre felaketlerini ya da çevre sorunlarını genelde bir felaket ya da kaza ardından e, algılamak gibi bir şeyimiz vardır. E, örneğin Fukushima. Çok geniş bir e, Fukushima nükleer santralindeki e, felaket çok geniş bir bölgeyi e, etkiledi. O zaman anlaşılıyor hani evet e, oradaki nükleer santrallerin ne kadar problemli olduğunu. E, bu konuya ilişkin e, geçenlerde bir araştırma yapılmış. Şimdi araştırma yapanlara kusura, kusura bakmasınlar e, şeyini çok net hatırlamıyorum. E, isimlerini kimlerin yaptığını ...dile getiremeyeceğim. Belki haftaya... Evet. ...söyleriz isimlerini. Ama onlar da... ...şöyle bir şey tespit etmişler. İşte termik santralin ...olduğu bölgede insanlar evet... ...suyum kirleniyor, tarım alanım... ...kirleniyor, toprağım kirleniyor... ...diye beyanda... Bir ...bulunuyorlar. Biraz uzaklaşınca... ...suyun ve havanın, toprağın temiz... ...olduğunu ifade ediyorlar. Yani algı değişiyor. Evet. Ama mesele böyle değil... Özellikle termik santrallerde e, iklim değişikliğine yol açması açısından e, şey demek lazım yani global bir etkisi var bu termik santrallerin sadece bölgesel bir etkisi yok e, bunu söylemek lazım Hı -hı, evet. sulak alanlara ilişkin ise hani e, Hı -hı. durumumuzun iç açıcı olmadığına ilişkin çok sayıda bir anlayı anlatabiliriz İNA'da bunlardan bir tanesi meke çölü artık oldu meke çölü <gülüyor> meke çok doğru söyledin aynen öyle <gülüyor> Yani bu örnekler daha fazla çoğaltılabilir tabii. Bir sürü şey var yani dediğimiz gibi vaka var. Ama bunu değiştirmek de bizim elimizde. Yani bu politikaların değişmesi gerekiyor. Hmm. Bu uygulamaların da hmm. değişmesi gerekiyor. Programımızın da sonuna geliyoruz. <gülüyor> o yüzden zaten... toparlama cihazı. Evet. <gülüyor> sonuna geliyoruz. Evet aslında konuşulacak çok şey var. Çünkü bu Nallıhan'da yapılması planlanan... Proje bitmek, yani bunun ihalesi yapılmış. Yani burada çok önemli bir adım atıldı maalesef. Ama bunun takipçisi olacağız, olmamız gerekiyor. Yani herkesin olması Aha. gerekiyor yani. Türkiye'de bu evet. 80 tane yeni termik santralin yapılması demek Türkiye'nin karbon salımlarını Hı. hızlıca arttırması anlamına gelir. Bu ise zaten hani iklim meselesi hani sıcaklık artışı olarak... E, ...ifade ediliyor ama... ...asıl olarak su alanında yaşanacak... Evet. ...bütün evet, sorunlar. Yaşanıyor evet e, yağışlar, zaten. Evet, yeş rejimindeki evet. değişiklikler, kuraklığın... E, ...yaygınlaştığını ve süresinin... ...uzadığını bütün veriler... ...bize söylüyor. Yıllar içerisindeki... tutulan kayıtlar söylüyor. E, bunun yanı sıra işte bu tür projeler... ...ve sulak alanların yok edilmesi... E, ...bu krizi... ...çok çok daha fazla derinleştirecek. Bir öncelik belirlemek lazım. Su kimin için... Evet. Bizim söylediğimiz su, doğa ve insan için evet. sonra sıralamayı yapın. Özellikle evet. termik santrallere ise hiç so ayırmayın deyip bitirelim mi programı? Evet, Özlem'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet. çok ederim. Çok teşekkürler Onu sağ ederim. olasın. Evet. Verdiğim bilgiler için. Evet, su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı